Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün peygamberler beşer cinsindendir. Allah Teala hiçbir meleği peygamber olarak göndermedi, cinleri de insanlara peygamber olarak göndermedi. Tebliğ edilecek insanın kendi cinsinden ve onun şartlarında tebliici gönderdi Allah. Bunun şüphesiz. Büyük hikmetleri var. Bu hikmetlerin en başında da tebliğ edilen, yani Allah'a davet edilen insanın önündeki taklit etmeye mani olacak şeyleri kaldırmaktır. Zira bir peygamber meleklerden olsaydı ve insanlara gece teheccüde kalkmalarını söyleseydi, gündüz oruç tutmalarını tembih etseydi ve kendisi de oruç tutsaydı, insanlar çok rahatlıkla sen meleksin, zaten iyi içmiyorsun, oruç tutsan ne olur, tutmasan ne olur diyebileceklerdi. Allah yolunda infak etmeyi, cihad etmeyi emretcek olsaydı meleklerden bir peygamber veya cinlerden bir peygamber, İnsanlar buna çok rahat mazeret bulabileceklerdi. Cinsin sen, savaşabilirsin, cihad edebilirsin, biz senin gibi yapamayız diyebileceklerdi. Ama Allah kendi cinslerinden yetim büyümüş bir çocuğu fakir ailenin çocuğunu peygamber olarak gönderince o da Allah'ın emirlerini harfiyen tatbik edince hiç kimsenin söyleyebilecek bir sözü olmamıştır. Kimse biz senin gibi nasıl yapalım dememiştir. Çünkü herkes aklı olan herkes gördü ki bizden birisi bize örnek olarak gelmiş birisi yapabileceklerimizi yapıyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin yaptığı şeylerden herhangi birini yapamamak zevke takıldığından dolayı yapılamayacak bir şeydir. O uykusundan ferahat edip teheccüde kalktı, uykusunu bırakamayan birisi onu taklit edemez. Uykusunu bırakabilen birisi onun yaptığını yapar. O oruç tuttu. Oruç tutamayan birisi mide düşkünlüğünden dolayı oruç tutamıyordur. Yoksa herkesin bünyesi istisnalar, hastalar, özürlüler hariç herkesin bünyesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi taklit etmeye müsaittir. Bu birinci kural. İkinci kuralımız kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet dünyasında Allah'ın emrettiği her şeyi eksiksiz yaptı Bize de yapın dedi Biz ona iman ettiğimize göre Biz de onun yaptığı ibadetleri yapacağız demektir Elhamdülillah takatimiz kadar da Yapıyoruz böyle bir sorun yok Ancak Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini Namazla Daraltılabilecek Bir din değildir Oruçla Daraltılabilecek Bir din değildir O Yemek içmek Oturmak kalkmak Konuşmak Evlenmek, boşanmak, Vesaire, insan hayatına ait ne varsa, Hepsini, Yönlendirmek için gelmiş bir peygambertir. Bir Müslüman, Namazı, Ondan öğrendiği gibi, Yemek yemeği de, Ondan öğrenmek zorundadır. Yemek yemekte, Sadece, Sadece, alkollü içme, domuz eti yeme, gerisinde serbestsin şeklinde özetlenebilecek bir yemek faslı değildir. Sağ elle yemen gerekiyor, çünkü senin peygamberin sağ elle yiyordu. Suyu 3 yudumda içiyordu, 3 yudumda içmek zorundasın. Çünkü Müslüman peygamberine ittiba eder, peygamberine uyar, bu uyuma sadece hac zamanı gidip kabri şerifini ziyaret etmekten ibaret değildir. Onun kabri önünde gösterdiğin saygıyı elbiseni giyerken de göstermek zorundasın. Nasıl kabri şerifine gittiğinde peygamberinin huzurunda bulunmanın ciddiyetiyle tir, tir titriyor oluyorsun. Sabah kalktığında gömleğini giyerken de eğer ehli sünnetsen peygamberinin peşinden gittiğini iddia ediyorsan ve bunu ispat etmek mecburiyetinde olduğunu müdriksen gömleğinin önce sağ kolunu giyeceksin çünkü onu bize tanıtan sahabe nasıl tanıttı giyerken önce sağını giyerdi diyor Ayakkabını giyerken, önce sağ ayakkabını giyeceksin. Ancak o zaman, bu titizliği gösterebilirsen, gömlekten ayakkabıya, sofrada oturuşa, yemeğe başlamaya, bardaktaki suyu içmeye varıncaya kadar, her şeyde, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyma, onu taklit etme, titizliği gösterirsen, Peygamber aleyhisselam efendimize, uydun demektir. Ehli sünnet oldun demektir. Sünnete ittiba ettin demektir. Bunlardan herhangi birini önümüzde ciddi bir mazeret olmadan yok saymamız halinde kendi kendimize iddialarda bulunmuş oluruz. Şu kadar iyi Müslüman, şu kadar sünnet ehli, bu kadar şefaate uygun kendimizi inandırmış oluruz. Buna ne melekler inanır? Ne de aklı selim bunu zaten kabul eder. Kardeşler, bir şeyi ciddi bir şekilde zihnimize oturtmak zorundayız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gündeminden seçerek alma hakkına sahip değiliz. Müslüman, toptan teslim olur. Adı Müslümanlık bunu zaten. Teslim olmaya Müslümanlık denir. Beğenmeye Müslümanlık denmez. Haccı beğenip Haçta ona uyuyorsun. Cenaze işlerinde ona uyuyorsun. Düğüne gelince Sen kendi zevkine göre yapıyorsun. Buna Müslümanlık diyemeyiz. Kardeşler Çok önemli Bir hususun Önemli ayrıntılarından Birisinin içine girmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmek onun ümmetinden olmak sünnetinin peşinden gidip ehli sünnetten olmak nedirin en önemli bizim için bu yaşadığımız zamanda en önemli ayrıntılarından birisi ev düzeneğimizdir evlerimizde bizim yaşadığımız odalarda Oturduğumuz salonlarda Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme Ait bir hadisi şerifin Duvarda levha olarak asılmış Olması Tabi olduğumuzun işareti Olmaz Veya cenazelerde Saravat getiriyor olmamız Çok ciddi bir şekilde Ne cenazeyi Ne de bizi kurtaramaz Önemli olan nefislerimizle yüzleştiğimiz, zevklerimizin, arzularımızın baskısı altında olduğumuz pozisyonlarda ona ne kadar uyup uyumadığımız önemlidir. Mesela bir Müslüman erkek eş olduğu zaman, koca olduğu zaman ne kadar Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme Uyarlamaya çalışıyordur kendisini Evde erkek Baba olduğunda Koca olduğunda Standartlarını Sünnet belirliyor mu? Mesele bu kadar basit Eğer yaşadığımız örfümüz Çağımızı işgal eden hürriyet atmosferi veya benzeri anlayışlar bizim kişisel ihtiraslarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait sünneti unutturuyorsa bizim tarikat ehli olup mesela günde 500 defa salavat getirmemizin ne anlamı olur Yüz defa sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun, bir defa onun yaptığı erkekliği yapmıyorsun. Eş ilişkilerin onunki gibi değil. Ama tesbih elinde salavat getiriyorsun. Buna iki yüzlülük diyebiliriz. Buna bu ne biçim ittiba diyebiliriz. Her yorumu yapabiliriz. Ve bizim elimizdeki tespih, dilimizdeki kullandığımız uslupla, eş olduğumuz zaman, baba olduğumuz zamanki tavırlarımızla, evde oturuş kalkışımızla, uyumlu değil, bilakis tam ters yönde ise, biz sallallahu aleyhi ve sellem demiyoruz o zaman. Dilimizde anlamını bilmediğimiz, bizi nereye yönlendireceğine vakıf olmadığımız bir cümleyi tekrar edip duruyoruz. Bu bizi kurtarıcı asla değil. Kardeşler, üçüncü hakikatimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birden çok evlilik yaptı. On bir hanımı ol. Bazı rivayetlerde bu rakam 14'e kadar çıkıyor. Ama 11 kesin hanımı oldu. İlk evliliği hepimizin bildiği gibi kendisinden 15 yaş büyük çoluk çocuğu olan bir kadınla Hatice annemizle oldu. Onunla çok uzun yıllar bir hayat yaşadı. Altı çocuk doğurdu ona Hatice annemiz. Ondan sonra kendisinden çok küçük olan 10 yaşlarında Ayşe annemizle evlendi. Onun dışındaki evlilik yaptığı 9 hanımının yaş ortalaması 45 arkadaşlar. 55 yaşında Sevde annemizle evlendi. Kendisi değil, hanımı 55 yaşındayken. 50 yaşında hanımı var. 60 yaşında evlendiği hanımı var. Dullar kampı gibi bir ev kurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başkalarıyla evlenmiş. Onların adına çocuk doğurmuş. Kimselerle evlendi. Farklı kabilelerden, farklı mizaçlardan insanlarla evlendi. Yahudi asıllı olan bir kadınla da evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu evliliklerinden oluşan yuvası meleklerce dezenfekte edilmiş, sorunsuz bir yuva olmadı. Bu önemli noktayı vurguluyorum. Şimdi biz, filan haftada, filan günde, Peygamber aleyhisselam efendimizi, anma toplantıları yapıyoruz ya, bu toplantılarda birisi çıkıp bize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile düzeni, eş ilişkileri filan anlatıyor ya, aklımıza şöyle bir şey gelmesin, yani öyle bir yuvadaydı ki Zaten Cebrail aleyhisselam gidip geliyordu E melek dolu orası Hanımları da pur dur melek gibi kadınlar Onunla oturuyorlardı Ne derse yapıyorlardı O zaten peygamber olduğu için hık etmiyorlardı önünde Billahi böyle değil Yemin olsun böyle değil arkadaşlar Şimdi bazı kardeşlerimiz evlerdeki huzursuzluğunu anlatıyor da Dünya afeti Nuh tufanı onun evine çöktü zannediyorsun bir inceliyorsun soruyorsun ki yani eften püften konuşmaya değmez bir şeyi büyütmüş büyütmüş Nuh tufanı olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onca seçilmişliğine onca Allah katındaki o büyük değerine rağmen hanımlar da bunu çok iyi bildikleri halde emdini burnundan getirmek diye bir deyim var ya emdiklerini burnundan getirdiler nereden biliyorum Tarih kitaplarından mı? Hayır. Hadis kitaplarından mı? Hayır kardeşim. Kur'an'dan biliyorum. Bununla ilgili sure var Kur'an'da. Ahzab suresi var. Tahrim suresi var. Sonunda Allah Teala isteğini boşa git kurtul bunlardan buyurdu. Bu noktaya getirdiler. Bir ay evine girmemeye ahdetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar sevdiği hanımları o kadar iyi ilişkiler içinde olmaya çalıştığı hanımları hem dini burnundan getirdiler. Huzursuz ettiler onu. Çocukluk yaptılar. E 10 yaşındaydı Ayşe annemiz o çocukluk yaptı. 55 yaşında Sevde de çocukluk yaptı ona. Ama kadınların aleyhinde tek bir kelime konuşmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Asla elini kaldırmadı hiçbirine. İyice kızdırdılar onu, bir ay evime gitmeyeceğim dedi. Mescitte yattık, kalktı. Kadınların aleyhinde konuşmadı. Bağırıp çağırmadı. Siz şöylesiniz, böylesiniz, cadalozlar demedi. Bu kuralı tekrar vurguluyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi beşer olduğu gibi, insani yetenekler içerisinde bir peygamber olduğu gibi, Evlilik yaptığı on bir hanımının on biri de melek değildi. Ve olağanüstü yetenekleri olan kadınlar da değillerdi. Çok sıkıntı çekti. Ama nezaketini asla bozmadı. Sinirlendi. ashab kiram, evde huzursuzluk olduğunu mübarek yüzünden anladılar. Ömer kaptı kılıcını gitti. Kim kızdırdı Resulullah'a dedi. Anladı evde bir sıkıntı var. Ama kadınların aleyhinde konuşmadı. Hiçbir hanımına el kaldırmadı. Siz geçen ay burnumdan getirmiştiniz emdiğimi, şimdi sizi protesto ediyorum demedi. O olay düzelince eski hayatına döndü. Kin gütmedi hiçbirine. Hiçbirine kin gütmedi. Bütün bu kızgınlıklar, küskünlüklerin olduğu olaylardan sonra bile, kimi soruyorsun, kimi seviyorsun ya Resulallah diye sorulduğunda, Ayşe'yi dedi. Halbuki, herhangi bir tanemize, Ayşe, ona yaptığı, Ayşe'nin ona yaptığının onda biri yapılsa, yeri göğü karıştırırdık birbirine. Bir daha onu listeye de almazdık zaten. Burada kardeşler, hangi noktaya geldik, dördüncü noktamız, eğer, biz Resulullah'ın ümmetindensek aleyhissalatü vesselam, eğer biz hacca gidince kabri şerifinin huzurunda durup ona selam vermeyi bir onur kabul ediyorsak, ibadet kabul ediyorsak, öğle namazının sünnetini kılarken, Resulullah kıldı biz de onun için kılarız aleyhissalatü vesselam diyorsak, bunu ehli sünnetlik kabul ediyorsak, bunu Resulullah'ın peşinden gitmek olarak kabul ediyorsak, aleyhissalatü vesselam, peşinden gidilmesi ve taklit edilmesi gereken sünnetlerinden birisi, hatta ve hatta bu konuda bana uymayan benden değildir dediği şeylerden birisi, aile ortamıdır. Onun kadınlar hakkında konuştuğu sözler, ve aile ile ilgili, bize bıraktığı mirası, öğle namazının sünnetinden aşağı şeyler değildir kardeşler. Yani bir ev politikası var Peygamber aleyhisselam efendimizin. Ve bu politika fil dişi kulelerde oluşturulmamış. Çay bahçesinde otururken kadınlarla ilgili bir kitap yazmamış. Arkadaşlarıyla muhabbet ederken kadınlarla ilgili bir slogan söylememiş. Çilenin içinde... Kadınların onca baskısına, Ve onca eziyetine rağmen, Kadınların yaptığı onca kabalığa rağmen, O müthiş nezaketi göstermiş. Bu sünnettir işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden böyle gidilir. Herhangi bir tanemiz, Herhangi bir tanemiz, Köyde evlendiği hanımını, İstanbul'a gelince ve ufak tefek bir iş yeri sahibi olunca kendisine uygun görmüyor. Bu kadınla da şehirde yaşanmaz düşünüyor. 5-10 kuruş para görünce hanımının da o para gibi değişmesini istiyor. Köyde at arabasıyla dolaşıyordu, şehirde lüks arabası var. Köyde at arabalı kadınla, düğünü at arabayla yapılmıştı. O atın üstündeki hanımı istemiyor. Lüks arabadaki hanımı istiyor. E kadın da 40 yaşından sonra okula giremiyor. Ondan sonra kadınlarla ilgili kaba saba konuşuyor. O kadının doğurduğu çocuğun önünde kadını tahkir ediyor. Onu boşamakla tehdit ediyor. Ona hakaretler ediyor. Hiçbir suçu olmadığı halde onu doğuran anneye babaya hakaret ediyor. Onun üzerine bir daha evlenmekle onu tehdit ediyor. Aslında yapacağı bir iş olmadığı halde ağzından ikinci evliliği düşürmüyor. Harama gitme tehdidiyle hanımını tehdit ediyor. Ondan sonra hac zamanında kaydolup hacca gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında da müttiş ehli sünnet temsilcisi olarak gösteri yapıyor. Evinde batıl bir mezhep peygamberin kabri başında süper ehli sünnet. Bu inandırıcı değil kardeşler. Böyle değil ehl sünnetlik. Şunu unutmuyoruz. ashab kiram ve onların başındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz planyadan geçmiş, parlatılmış, çamaşır suyla yıkanmış kadınlarla yaşamadılar arkadaşlar. Hadis kitaplarımızda o kadar enteresan olaylar var ki Efendimizin evinde dönen dolaplar Efendimiz Aleyhisselam'a yapılanlar herhangi bir tanemizin dinlemeye bile tahammül edemeyeceği şeylerdir kardeşler. Ama özellikle vurguluyorum. Bütün çektikleri sıkıntılar 11 kadının Efendimiz Aleyhisselam'a yaptığı eziyet onun siyasetini kadınlarla ilgili tavrını asla değiştirmedi. Hatta hepimizin çok iyi bildiği ama ibret almayı düşünmediği bir olay var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu fani hayatta çektiği en son sıkıntı nedir arkadaşlar? Ölümden önceki en son sıkıntısı nedir? Ne dedi en son? Kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yapıyorsunuz çıkın bu odadan dedi. Ölürken bile kadınlardan çektiği sıkıntıdan söz etti. Son cümlesi ne oldu peki? Hepinize kadınlarla ilgili iyi şeyler yapmanızı vasiyet ediyorum buyurdu. Namazı ve kadınları vasiyet ederek gitti bu alemden. Bana yaptıklarını görüyorsunuz. Ben çektim bari çekmeyin gibi bir vasiyet bırakıp gitmedi. En son eziyetini kadınlar yaptı ona yine. Orada bayağı eziyet ediyor. Hatta o sevgili hanımı yaptı. Ayşesi yaptı. Ebu Bekir'i geçirin mihraba diyor. Olmaz ya Resulullah ona cevap veriyor. Ama asla siyasetinde Kadınlarla ilgili düşüncesinde değişiklik yapmadı. Onu Allah'ın bir imtihanı olarak gördüm. Hatta ve hatta biraz sonra okuyacağız. Açık bir şekilde de bu kadınlar düzelmez. Bunlarla böyle idare edeceğiz dedi. Şimdi bazı böyle İslam'ından utanır diyeceğim Müslümanlar sahih bir hadis olduğu halde bunu Efendimiz'e yakıştıramıyorlar kadınlar düzelmez ifadesine. Ama her halükarda biz kendimize ders çıkarma ihtiyacı içerisindeyiz kardeşler. Kadınların tipi ne olursa olsun iffetimizi zedelemedikleri sürece bize hayati bir tehlike çıkarmadıkları sürece peygamberimize uyup onlarla iyi geçinmek zorundayız. Bütün çektiklerine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaketini bozmadı. İlk gün Hatice ile alanırken ki nazik Muhammed aleyhissalatü vesselam, son vefat ederken ki, son cümlesinde de, ister su bin hayran, derken aynı pehammetti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kardeşler, tekrar, tekrar vurguluyorum. Medine, kadınların, oraya girince dijital bir alanda, melekleştikleri bir yer değildi. Tam aksiydi üstelik. Medine'de kadınlar şımardılar bile. Ama bu şımarıklığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceza ile terbiye etmedi. Kendilerine sabır yüklemesi yaparak kendi üzerinden kadınları terbiye etti. Ashabı da öyle yaptılar. Sahih-i Bukhari'de Ömer bin Hattab radıyallahu anlattığı bir olay var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki tahrir ayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isterseler boşa bu kadınları bunların kahrını çekme diyen ayetin sebebin üzülüyle ilgili bahsedilen bir olay. Bakın ne kadar bizimle ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından sıkıntı çekti. Bu sıkıntının kaynağında da iki dostunun kızları vardı. Ebu Bekir'in kızıyla Ömer'in kızı. Başını bunalttılar. Resmen birleşip kocaları olan rahmetellil alemine karşı komplu yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok üzüldü. Çok üzüldü. Ben bir ay eve gitmeyeceğim dedi. Yani kendine ceza verdi. Defolun babanızın evine gidin deseydi, bütün Medine, Hz. Ali Efendimizin buyurduğu gibi, zaten Medine'nin bütün kızları, bütün hanımları, onun hanımı olmak için yarışıyorlardı. Ama öyle yapmadı. Babaların evine gönderme cezası vermedi. Kendi mescide çekildi. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, diyor ki, bir gün diyor, Hanımımla tartıştım diyor. Şimdi o evdeki olaydan haberi yok. Yani Efendimizin evindeki olaydan haberi yok. Hanımına bağırmış bu. Hanımı da buna karşılık vermiş. Sen ne yapıyorsun demiş. Kime konuşuyorsun böyle? Yani hanımına azarlıyor. E bir şey konuşmuşlar. Hanım da öyle değil git işine falan diye bağırmış. Bu da Ömer bin Hattab olarak sen kime bağırıyorsun? Ben senin kocan değil miyim demiş. Kadın bakmış işte eli geliyor. Ömer kızdı. Sen ne bağırıyorsun demiş Resulullah'ın hanımlar o kadar bağırıyor Resulullah'a hiçbir şey demiyor Resulullah'a Bir de onun ümmetisin demiş Silaha dikkat et Sen delirdin mi demiş Arkadaşlar Sahih-i Buhari'de Yani hepimiz için çok muhteşem bir dersten Söz ediyorum 2468. hadisi okuyorum Burada şimdi özetliyorum Uzunca bir hadis-i şerif Hikaye tarih kitabından bir şey anlatmıyorum Hadis okuyoruz bunu. Kulağından sonraki en güçlü kaynağımızdan okuyoruz. Sen ne bağırıyorsun bana? Resulullah'ın hanımları bile Resulullah'a üstelik küsüyorlar. Odama sokmayacağım seni ne? diyorlar. Yatak cezası veriyorlar peygambere. Diyor şimdi Ömer'in hanımı. O onlara bir şey demiyor. Ben bir laf söyledim diye bana bağırıyorsun. Sen ne dedin? Kulağın duydu mu bu dediğini diyor. Yani senin kızın böyle yaptı demek istiyor şimdi. Kızı Efendimiz'in hanımı çünkü. Hafsa radıyallahu anh. Kapıyı kılıcını doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gidiyor Kızını buluyor Kızım diyor Duyduğuma göre siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Odanıza sokmama gibi bir protestolar yapabiliyormuşsunuz siz Delirdiniz mi diyor Allah'ın gazabından korkmuyor musunuz diyor Böyle tehdit ediyor Sonra Çok önemli bir püf noktasına dikkat edin arkadaşlar Diyor ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh Müminlerin emiri, gönüllerimizin sultanı diyor ki Biz Kureyşliler Mekke'de karı lafı dinlemezdik diyor. Medine'ye geldiğimizde baktık ki Ensar karılarından korkuyorlar diyor. Bizim kadınlarımız da onları görüp şımarttılar, Biz konuşturmazdık karıları diyor. Şehir farkı çıktı ortaya. Yani Kureyşliler karısına tembih ediyor yapıyor bitiyor. Böyle tam Anadolu ağlar yani onlar. Medine'ye gelince iş değişti baktık diyor. Medine'li kadınlar kocalarıyla rahat konuşuyorlar diyor. Kocalarına bağırıp çağırıyorlar. Bu sefer bizim kadınlarımız da ondan etkilendi de böyle bizle konuştular diyor. Yoksa Kureyş'te bir ağanın karşısında hanımının konuşma imkanı zaten yok. Düşünmüşler. Hani kızına demiş ki kızım Rasulullah'a siz ceza veriyormuşsunuz duyduğuma göre öyle mi? Evet demiş o da. Ya baba yanlış oldu falan böyle bir şey yok. Şimdi pataklayacak peygamber evi ne yapıyorsun yani? Senin kızın ama peygamberin hanımı. Kapmış gitmiş Resulullah nerede demiş mescitte oturuyor demiş. Hiç de böyle alınma falan yok yani ya yanlış yaptık üzdük peygamberi falan. Efendimiz de mescidin kenarında bir minberde minberin kenarında oturuyor veya bir odasında oturuyor. Kapıdaki görevliye demiş ki Söylesene Ömer geldi konuşacak demiş Efendimiz içeri almamış onu Gitmiş mescitte Bir saat oturmuş tekrar gelmiş Söylesene Ömer geldi demiş Gene içeri almamış onu Üçüncüsünde içeri almış girmiş Bakmış ki Efendimiz bir hasırın üstünde Oturuyor orada Garip garip oturuyor 11 tane hanemi var arkadaşlar Hanımları Bloke etmişler içeri almıyorlar Hikaye anlatmıyorum Sabah çorbasını hazır bulmadığı için yerlerin göklerin yıkıldığını zannedenlere anlatıyorum. Çamaşırını ütüsüz bulduğu için dünyanın çöktüğünü zannedeni bahsediyorum. Ya da zile çalıyor, o da ayakkabısını çıkarırken hala 15 saniye içinde kapı açılmadığı için eve fırtına gibi gireni anlatıyorum. Yani o eve zile çaldığı halde, Nasıl kapıda hazırda beklenmiyor? Iş saati belli bunun diye Fırtınalar koparan, cellatlaşan kocadan Örnek çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar İçeri almamışlar hanımlar Mescitte oturuyor İçeri girdim diyor Hz. Ömer Radıyallahu anh, Ya Rasulallah. Şu Kisra'nın saraylarındakiler ne keyif sürüyor da sen burada nedir bu çektiğin işkence diyor Mübarek yüzünde hasır izleri çıkmış hasırda yatıyor Dert ortağı var ama sorun değil. Meğer ki Efendimiz Aleyhisselam bir ay evine girmemeyi ahdetmiş. Hanımlarını yaptığından dolayı. Sonra 29. gün Ayşe annemizin yanına girmiş. 29 gün uğramamış evine. 30 gün olmadan bir gün önce girmiş. Hoş geldin nasıl demiş biliyor musun? 30 gün olmadı niye geldin demiş. Arkadaşlar hikaye anlatmıyorum. Hikaye anlatmıyorum. Ama Allah dağına göre kar veriyor ya Sen rahmetellil alemin olursan Seni o kadar imtihan eder Büyüksün sen Çok büyük dağ Sen imanın kuvvetlendikçe çocuklarından, hanımından, komşularından Her yerden imtihana tabi, en yakın dostlarından imtihana tabi tutulacaksın Bedava mı bu imtihan? Cennet ucuz mu bu kadar? Hem büyük isteyeceksin hem sıkıntını az isteyeceksin. O reklamlarda öyle. En iyisi en ucuzu reklamda olur. En iyi, en ucuza vermiyorlar. Firdevsi alayı istersen, adın cennetini istersen, Makamı Mahmud'a talipsen, bu eziyetlere katlanacaksın. Efendimiz de buyurmuş ki, bu ay 29 gün çekiyor, onun için geldim demiş. <gülüyor> Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Böyle bir aile hayatı yaşadı. Ama asla siyasetinde değişiklik yapmadı. Bu melunlarla uğraşılmaz. Allah'ını seven bunlardan uzak dursun demedi. Bilakis adam ben bu kadınlardan uzak durayım. Bunlarla evlenen ibadet yapamaz deyince ona ne buyurdu? Sen benden değilsin buyurdu. Benden değilsin. Benim sünnetimden yüz çevirdin. Sadece öğle namazı değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Sakal onun sünneti değil tek başına. Misvak onun sünneti değil tek başına. Şalvar giymekle harika Müslüman olamazsın. Cübbe giyince evliya alaşamazsın. Bunların hepsi bir bütündür. Bu bütünü aldığın zaman sen ittiba etmiş, ehli sünnet olmuş, onun peşinden gitmiş olursun. Kardeşler bu ilkeyi unutmuyoruz. Evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi nazik davranacaksın. Sıkıntılara tahammül edeceksin. Ondan sonra öğle namazını kılarken, nasıl ona uyduğun için sana sünnet sevabı yazılıyorsa, sen eve adımını atar atmaz melekler sana sevap yazacaklar. Neden? Çünkü sen evi de öğle namazının sünneti haline getirmiş oldun. İşte böyle bir ev peygamber hocağı. Böyle bir evde 24 saat sevap makinesi çalışıyor demektir. Böyle bir evdeki yatak ilişkilerinde bile Allah'ın rızası varsa sadaka sevabı var. Ama Beyefendi Hazretlerine hafif yan bakıldığı için, yerler gökler, uyuştu seller, afetler olduysa, burada anlaşılmayan bazı şeyler var demektir. Şimdi kardeşler, çok fazla bu konuları derinleştirmesine, ihtiyaç bırakmayan, 5-10 hadisi şerif okuyacağım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, hepimiz kendimize ders çıkaracağız. Çünkü dedik ya, peygamber gibi yaşadığımız zaman evde, ehli sünnet olmuş oluruz. Öğle namazını kılma standardımızı, öğle namazında sünnet, kılma standartımızı ramazanda teravih kılma standartımızı misvak kullanma sahille yemek yeme standartımızı hurmaya zemzeme saygı gösterme standartımızı ev düzenine uyarladığımız zaman mücahit olduk demektir o zaman bizim doğurduklarımızdan mücahit olur alim olur muttaki olur Allah'ın izniyle mesele sadece nikah duasından ibaret değil Dua ile başlayan nikahı o standartta o kalitede devam ettirme meselesi bu. İnşallah hepimiz kendimize ders çıkaracağız. Bu dersimizi de ebedileştireceğiz. Böyle öleceğiz inşallah. Bin bir sıkıntıya rağmen, ölüm anında bile eziyet edilmesine rağmen bize yine kadınlar hakkında hayırlı vasiyetler bırakıp gideceğiz. Şimdi kardeşler birkaç hadisi şerifi zihinlerimizde Kalması için inşallah okuyacağız. Hepimiz kendimize ders çıkaracağız. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte standart çok enteresan arkadaşlar. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müminlerin imanda en iyisi ahlakı en güzel olanıdır. Ve ailesine en nazik davranandır. Kazak erkeği falan diyorlar ya o trikocular için geçerli. Kazak erkekliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iyi ümmeti hanımlarına nazik davranan insanlardır. Tabi sen bizim hanımı bilmiyorsun hoca. O bizim hanım için geçerli değil. Ben biraz önce örnekler verdim. Senin hanımın da geçerli. Onun hanımı da geçerli. Herkesin hanımı için geçerli bu. Herkes kendini dünyanın en mağduru hissediyor. Bize rastlamadı diyor. Öyle değil arkadaşlar. Bu bir imtihandır. İmtihan da Allah Teala beğen bir tanesini imtihan edeyim seni demiyor. Nasıl murad ederse Allah öyle imtihan ediyor. Yine Tirmizi'de rivayet edilen başka bir hadisi şerifte sizin en iyiniz ailesine en nazik davrananınızdır. Ben de görüyorsunuz aileme en iyi davrananlardanım diyor. Sübhanallah. Standart çok açık arkadaşlar. O hani var ya Eve girince tir tir titriyor herkes, işte kadın orucunu bile bozuyor, kocası çok titiz adam, yemeğin kalitesi bozulmasın, işte misafir için karısını dövüyor falan. Bunlar sünnetlikle ilgisi olan şeyler değil arkadaşlar. Bunlar harici kafası hep. Vurdu kırdı insanlar ehli sünnetten değiller. Ehli sünnetin başı bakın ne diyor, hanımına nazik davranan ben derdirdi. Burada kardeşler maalesef Müslümanlar yarım kilo boya ile süslenmiş kadınların programlarını, filmlerini, haberlerini izlerken çoluk çocuğuyla, 3 yaşındaki kızıyla, 20 yaşındaki kızıyla rezil, lüsvay kadınları izlerken haya filan etmiyorlar. Ben burada Efendimiz Allahu Teala'nın aile hayatıyla ilgili iki tane hadis-i şerif okusam Korkarım adım şahanım çıkar rezil hoca diye. Ayşe annemiz radıyallahu anh kendisine defaatlerce sorulmuş peygamber aleyhisselamın evinde ne yaptığına dair ne işlerle meşgul oluyor? yani kapısını kapattınca ne yapardı? Bakın bir defasında şu cevabı vermiş. Elbisesini kendisi dikerdi. Terliği yırtılınca tamir ederdi. Herkesin yaptığı işleri evde yapardı. Yırtık çamaşırını bırakıp gitmiyormuş demek. Yırtığını dikiyormuş, iğnesini, ipliğini takıp dikiyormuş. Bir başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile ilgili bir hatırası özellikle demin bahsettiğim gibi hani işte güllük gülistanlık hiç çıt yok, böyle bir evde yaşamamış. Ayşe annemizi en çok sevdiğini zaten ölürken de itiraf etmiş. Hatta bir seferinde bir tür kınamak istemişler Efendimiz'i. Yani başka biri yok mu ya Resulullah? Buna rağmen Ayşe'yi seviyorum demiş. E bir erkek söyle demişler. Babası olsun o zaman demiş. Ya babası ya Ayşe. Böyle bu kadar oldu halde bu kadar sevdiği halde. Hatta son vefat edeceği dakikalarda erkekleri herkesi dışarı çıkarmış. Ayşe annemizi yanıma otur demiş. Yanına oturtmuş. Mübarek başını onun dizine koyarak ruhunun öyle çıkmasını istemiş. Hanımından ölüm anında bile teselli bulmuş. Buna rağmen kardeşler, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir olay var. Ebu Bekir radıyallahu an bir gün çok dikkatli dinlemenizi isterim ediyorum. Efendimizin evinin önünden geçiyor, evde gürültü oluyor. Efendimizin evinde. Yanaşıyor. Yani bir şey var, bakıyor ki Ayşe bağırıp duruyor efendimize. Bağırıyor, resmen bağırıyor. Kapıyı vurmuş. İçeri girmiş. İzin alıp içeri girmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatli bakmış. Kızım demiş burada senin sesini duyuyordum. Hiç Allah'ın lanetinden korkmuyor musun demiş. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söyleyeyim mi babana seni şimdi demiş. Kayınpederine şikayet edecek. Söyle ama doğru söyle demiş. Bu cümle üzerine Ebubekir radıyallahu anh elinin tersiyle bir vurup kanatmış ağzını. Terbiyesiz kız demiş. Hiç Resulullah yalan söyler mi demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Ebu Bekir bizim aramızda düzeltecek yerde sen ne yaptın demiş. Yani çıkarmış onu dışarı bu sefer. Arkadaşlar karı koca ilişkilerini anlatıyorum. Ayşe dediğiniz kadın nikahı levh-i mahfuzda kıyılmış bir kadın arkadaşlar. Bu senin arşta nikahı kıyılmış bir kadındır, hanımındır al git diye Cebrail aleyhisselam buyurduğu bir kadın. İmam Hatip mezunu falan değil hani. <gülüyor> Kimse efendimize gelip bu çok iyi kızdır, bu ahlaklıdır diye referans olmamış. Cebrail'in referansı ile evlendiği bir hanem bu. Tabii vekirin kalbi küt küt etmiş bu işten. Sık sık evden gelip geçiyor. Bir iki gün sonra tekrar kapıya vurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş, içeri girmiş. Nasılsınız ya Resulullah demiş. Yani var mı seni üzüyor mu? Yok, çok iyiyiz demiş. E kavgalıyken aldınız beni. Şimdi de geleyim içeri bari demiş. Espri yapmış, içeri girmiş. Ebu Davud'da hadis arkadaşlar. Tarih bilgisi değil. Böyle bir evde yaşadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yaşadığı evden de şikayet etmedi. Hurma lifinden yastığı vardı. Başka bir mobilyası yoktu. Bu işkencelere, bu eziyetlere rağmen mutluydu ama. Biz ehl sünnetiz. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. Onun yanında olmak istiyoruz. Onu taklit etmek istiyoruz. Misvak kullanırken ve ailedeyken. Standardımız bu. Bir başka hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere hitap ederek buyuruyor ki Müslim'de hadis şerif Kıyamet günü Allah'ın en nefret ettiği, en kötü insan bir kadınla yatak odasına girip kadının sırlarını öğrendikten sonra orta yerde hanımına ait sırları konuşan erkektir buyuruyor. Dikkat edin Ebu Cehil falan yok devrede henüz. Bu i şerif kadınların zaaf noktalarından istifade edip onların zafiyetlerini, arkadaşlarını anlatan, kayınpederini anlatan, abisini anlatan, yani yatak odasına ait şeyleri başkalarına anlatan erkekleri Ebu Cehil'den beter duruma düşürüyor. Bu nezaket kurallarını aşıyor çünkü. Tabi şüphesiz bizim karı bildiğin gibi değil savunması hazır. Onun karısı bildiği gibi değil zaten. Herkes, o farklı. Kardeşler bir başka hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, ne yapardı diye Ayşe annemize sorulmuş Evde ne yapardı Elbisesini diker Koyunları sağar Ve bizim hizmetlerimizi görürdü buyurmuş Başka bir hadis-i şerifte Kendi işini kendi görürdü Tabağını yıkar çanağını yıkardı buyurmuş Bir başka seferinde Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah evinde ne yapardı Diye sormuşlar siz evde ne yapıyorsanız onu yapardı. Şu kadar ki ezanı duydu mu daha evde durmazdı demiş. Yani evde tam e, ev adamı evin işini görüyor. Şu kadar ki ezandan sonra evde durmuyor bir daha. Ezan evden çık sinyali olarak onun kulağına gelmiş oluyor. Bir başka meselemiz ya da başka bir hadis-i şerif arkadaşlar. Ayşe annemiz yine Buhari'nin ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ayşe annemizin aybaşı olduğu günlerinden birinde Kur'an okuyacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Ayşe annemiz Kur'an okuyamıyor. Ee, aybaşı olduğu için yani özürlü günlerinde olduğu için çağırmış onu otur şuraya demiş. Onun da Ayşe annemiz yere oturmuş. Ondan sonra gitmiş onun dizine yaslamış kendisi yani koltuk gibi yapmış dizini oturmuş. Ben Kur'an okuyacağım. Dinle demiş. Kur'an okumuş o arada. Burada arkadaşlar Ayşe annemiz özellikle neyi vurgulamak istiyor? Yani kadının özürlü ve özürsüz gününü ayrıt etmiyor. Onun morali kırılmasın diye Kur'an okuyacak. Onun dizini koltuk olarak kullanıyor, oturuyor. Ona hem Kur'an okuyor, ibadetini yapıyor, hem de hanımının gönlünü yapıyor o arada. Nezaket kurallarını çiziyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem ehli sünnete ait standardı belirliyor Yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bütün insanlığın kıyamete kadar e, Takip etmesi gereken Ana kurallardan birisini koyuyor Kesinlikle kadın Arkadaşlar fıtratı gereği e, Huysuzluk eder Velev ki Ayşe olsun Öbütürlü kadın olmaz zaten o. Bunun bir defa belli mevsimlerde ayın belli mevsimlerinde kanı vücudunda durmayacak kadar huysuzluğu var. Yaratılış böyle, fıtrat böyle. Bu anneliğinin gereği, eşliğinin gereği, bu böyle oldu böyle gidecek. Şimdi Efendimiz Allah ﷻ buyuruyor ki sizden bir erkek hanımının bir hatasından dolayı hemen küsmesin önceki hatasız pozisyonlarıyla onu örtsün buyuruyor. Siyaset bu arkadaşlar. Kur'an da buna işaret ediyor. Yani mümin bir insan, muhakkak üzüleceği, kızacağı işler olabilir. Üzülmediğin pozisyonlarla ört. Yani bugün, çok hırçın, hırçın olmadığı gün de vardı. E peki, biz evlendiğimizden beri hep böyle diyecek olursan, demek sen de öyle biriydin, Allah sana onu vermiş demek hep kadın hırçın olmaz. Erkek de olur olur. Yani bir kadını idare edememek, bir ev düzenini ahenkte tutamamak da bir suç. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte biraz önce değinmiştik. Kadınlar hakkında iyi işler yapmanızı, güzel düşünmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü kadın Kemikten yaratılmıştır. Ve bu kemik eğri bir kemiktir. Mecazi ifadeler var, dikkat ediniz. Ke eğri kemiği düzeltmeye kalkarsan kırılır. Öyle bırakarsan o eğriliğiyle ondan istifade edersin. Bu kadar. Sen güzelini istemiştin ya, güzeli böyle kemiği eğri. Zengin istemiştin, zenginin de kemiği eğri. Böyle idare edeceksin. Yok hem güzel olacak hem babası zengin olacak hem her senin dediğini yapacak hem her sene bir çocuk doğuracak. İnsaf insaf ya cennette bile belki anca bu kadar vardır. Sen hurileri arıyordun yanlışlıkla kızlarla evlendin. Bir başka enteresan örneği Ayşe annemiz arkadaşlar radıyallahu anha rivayet ediyor. Buyuruyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki Ayşe sen bana küs müsün değil misin bunu ben anlarım diyor. Nereden anlıyorsun ya Resulullah diyor. Şimdi bakın dikkat edin. Bir defa beş defa yapsa mizaç olmaz bu. Mizaç haline gelmiş bir şeyinden bahsediyor. Bana küstüğün günler yemin edeceğin zaman İbrahim'in Rabbine yemin ederim diyorsun diyor. Aramız iyi olduğu zaman da Muhammed'in Rabbine yemin ederim diyorsun diyor. Arkadaşlar, Ayşe annemizden söz ediyoruz. Radıyallahu anha. Bunların hiçbir tanesi, onun müminlerin annesi olmasını engellemedi. Asla. O müminlerin annesi. Analarımızdan daha değerli anamız bizim. Neden? Ortada yabancı bir durum yok ki. Olmaması gereken bir şey yok ki. Böyle hayat bu. Kadınlar birbirini çekemez. Peygamberin hanımlar da birbirini çekemedi. Ayşe annemiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Sevdi annemiz, öbür annelerimizden biri, Efendimizin sevdiği bir çorbayı yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de çömlekle göndermiş. Hizmetçi gelmiş, Ya Resulallah, hanımınız size çorba gönderdi demiş. Elinde böyle bekliyor hizmetçi. Ayşe annemiz de de Efendimiz orada oturuyorlar. Ağşhanımız bakmış ki öbür kadın yemek gönderdi. Elinin tersiyle vurup çömleği fırlatmış hizmetçinin elindeki. Çömlek, çorba her şey yere düşmüş. Kırılmış çömlek. Hasan abi ne oldu? Yani çömlek düştü, gürültü oldu ya. Ne oldu diye merak ediyorlar. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalkmış. Yere düşmüş. Almış çömlek parçalarını topluyor. Ananız küstü, ananız küstü, ananız küstü diye hem de böyle bir slogan söyleyerek e, o çömlekleri toplamış, hizmetçisini çağırmış, yeni bir çömlek bulun götürün o eve demiş. Sen nasıl bana gelen hediyeyi böyle kırarsın falan yok ortada arkadaşlar. Şimdi bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bir Müslüman düşün, hacı ama ha gitmiş. Babamdan kalan bu vazoyu sen nasıl kırarsın diye kadını dövüyor. Temizlik yaparken kadın onun babasından kalmış bir ibriği kırmış mesela diyelim. Tarihi bir eser, anı eser gitti. Yer gök karıştı, her şey fırtınalar, sel geldi. O, o peygamberin ümmeti olduğunu söylüyor. Onun peygamberi huzurunda yapılan bu saykısızlığı da görmezlikten gelmiş. Peygamberin izinden gitmek sadece kabrini ziyarete gitmek değil arkadaşlar. Evde de onun izinden gideceğiz. Allah'ın lütfuyla ve keremiyle. Burada çok önemli bir husus da arkadaşlar. Bazı Müslümanlar İslam'ı namazdan ibaret zannediyor diyoruz ya. Ailelerini ciddi bir şekilde taciz ediyorlar. Eğer sıkıştırırsan da fani dünya oluyor. Fani dünya, ne e sen arkadaşlarınla gezip tozuyorsun devamlı hiç fani, sen ebedi dünyada mı dolaşıyorsun? Sen gezdiğin, ziyafetlere gittiğin, pikniğe gittiğin zaman dünya fani olmuyor. E kadın beni de bir yere götür dediği zaman fani dünyada otur oturduğun yerde. Bu sahtekarlık türünden bir cevap. Böyle şey olmaz. Hanımlarımız çok ciddi bir şekilde dünya nimetlerinden istifade etme hakkına sahiptirler. Erkeklerin bütün istifade ettiği nimetlerden onlar da istifade etmelidirler. Onlar da köylerine gitmelidirler. Onlar da tatile gitmelidirler. Eğer helal bir şekilde kullanılabiliyorsa onlar da havuza gitmelidirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine Bukhari'de rivayet edilen hadisten söz ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle bir geziye çıktıklarında veya işte cihada gittiklerinde gezinin sebebi neyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalabalıklar ashabına buyurmuş ki size hele bir ilerleyin bakayım demiş. Kendisi geride kalmış. Ashabı ilerlemiş. Ayşe annemizle baş başa kalmışlar. Karı koca baş başa kalmışlar. Var mısın Ayşe bir yarış yapalım demiş. Ayşe annemizde yapalım demiş. Yarış yapmışlar. Ayşe annemiz geçmiş. 12 yaşında çocuk. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 50 küsür yaşında ihtiyar. Geçmiş onu. Aradan seneler geçmiş. Ayşe e, unutmuş bu olayı. Yine bir sefere çıktıklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o seneler önce yaptığımız yarışın intikamına var mısın demiş. Varım ya Resulallah demiş. Ayşe annemiz diyor ki ben anlayamadım diyor. Ben biraz kilolandım. Etim artmıştı diyor. Gene geçerim zannettim. Bu sefer o beni geçti diyor. Hemen suratını asmış. Yani beni niye geçtin diye. Şimdi bir muhabbet edelim, bir yarış yapalım derken gene kavga çıktı ortaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kızacak bir şey yok demiş. Hani sen beni geçtiydin ya bir bir olduk demiş. Arkadaşlar hayat budur. Hayat budur. Bu sıkıntılarına katlanır. Bu sıkıntılara rağmen Müslüman standartını korursan sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 21. asırdaki Ebu Bekir'i olursun. Yok dünya senin başına yıkıldı. Sen volkanlar gibi ateş kaynıyorsun gibi kendini hep böyle haklı görecek mazeretler uydurursan sadece kendini aldatmış olursun. Kardeşler evlerimizde çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Biz imtihan olduğunu kabul ettikten sonra iş kolaylaşır. Ama o masa başında yazılmış kitaplara aldanır da kendimizi böyle e, çok rahat bir ortamda, kuş tüyü yataklarda hissedersek aldanırız. Hani kitaplar var ya yüz soruda aile mutluluğu, hanımınla nasıl kanatlanırsın böyle bu tür edebi kitabı. Masa başında oturmuş mutluluk kitabı yazıyor. Bunları yazanların çoğu bekardır zannediyorum. Evli bir adam öyle bir kitap yazmaz herhalde. Bekara göre yaz mutluluk kitapları. Ya da evlenmiş, karısını boşanmış dul adam, mutluluk kitabı yazıyor. Yani o kitaplara bakmayın arkadaşlar. Allah'ın kitabına bakın. Kainat kitabına bakın. Bu kainat böyle geldi, böyle gidecek. Şimdi insanlar, hanımlarına yedek araba alarak, ona bir daire tapulayarak onları mutlu edeceklerini zannediyorlar. Halbuki sen daire verdikçe, araba verdikçe kadını şımartıyorsun, senin başını oyacak sonra. Mutluluk soğan ekmekte Mutluluk zamanlıkta arkadaşlar. Saraylarda mutluluk yok. Kebap yemekle insanlar mutlu olmuyorlar. Lüks mutfaklar kadınlara mutluluk getirmiyor. Zindanlarını daha fazla daraltmış oluyoruz. Bu bir imtihandır. Bu imtihandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geçti. Ebu Bekir de geçti. Ömer de geçti. Osman da geçti. Ali de geçti. Ali de kadınların sultanı. Bütün dünya kadınların en değerlisi olan Fatıma annamız evlendi. Küstü geldi mescide yattı. Sinirlendi evinden kaçtı. Resulullah'ın kızı bile onu küstürdü. Efendimiz Aleyhisselam kızını ziyarete gitti. Kocan nerede dedi? Kaçtı gitti dedi evden. Küstürdüm demedi. Kadın hep haklı çünkü. Hep haklı. Hiç haksız olmaz ki bu. Efendimiz Salah Aleyhisselam gitti baktı ki Ali yüzüstü yatmış mescitte, toprağın üstünde yatmış, küsmüş her şeye. Dürtmüş onu, kalk kalk, toprak babası kalk buradan demiş. Yani e, bu kardeşler hepimize ders değil mi ya? <gülüyor> filan hocanın kızıyla evlendin, tamam sen elin gülün sultan oldun sen. Ya bırak filan hocanın kızı, imam hatip okumuş bunlar evliliği düzeltir şeyler değil. Üstelik okumuş, hoca olmuş kızla evlendin, Allah sana yardım etsin. Hiçbir şey bilmeyenini belki kandırırdın Bunu nasıl kandıracaksın Yani bu ne demek arkadaşlar Bulunduğumuz ortamlar Bize şekil verdiği gibi Hanımlarımıza da şekil veriyor Çocuklarımıza da şekil veriyor e, İmtihan bu Ben Medine'ye gideyim orada imtihan olayım mı Diyeceksin Herkes bulunduğu yerde Bulunduğu şartlarda imtihan olacak Ve orada o imtihanı kazanacağız Öbür türlü e, Zaten cennette imtihan yok Dünya cennet değil. Allah yardımcımız olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin.